37. Sohbet Hastaları Ziyaret Bu konuşma hicretin 545. yılında 5 Recep Cuma günü sabahleyin medresede yapılmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar Hastaları ziyaret ediniz Cenazeleri teşhi ediniz Cenazelerin törenlerine katılınız Zira bunlar size ahireti hatırlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu sözüyle sizin ahireti hatırlamanızı arzu etmiştir Halbuki siz onu hatırlamaktan kaçıyor Dünya hayatını seviyorsunuz Unutmayınız ki yakında sizin iradenizin haricinde bu hayat değişecek Kendileriyle neşelendiğiniz dünya hayatı nimetleri elinizden alınacak Size şiddetli buz gelecek Daha önceki ferah ve neşenize karşılık keder ve hüzün gelecek. Ey gafil, ey ahmak uyan! Sen sadece dünya hayatı için yaratılmadın. Bilakis ahiret hayatı için yaratıldın. Ey kendisine behem hali lazım gelen hususlardan gafil olan kişi! Bütün himmet ve gayretini nefsani arzularına ve zevklerine hasrettin. Para ve dünyalık biriktirmeye sarf ettin. Uzuvlarını onunla meşgul ettim. Eğer birisi kalksa da sana ahireti ve ölümü hatırlatsa ona cevaben hemen şöyle dersin. Geçim sıkıntısı içindeyim. Dünyevi işlerimi yoluna koyamadım. Ve boynunu eğer daha buna benzer birçok sözler söylersin. Oysa ölüm habercisi ve ölüm korkutucusu sana mutlaka gelmiştir. Bu saçlarına düşen aklardır. Ne var ki sen onları kesiyor, koparıyor ya siyah boyursun. Fakat acaba ecelin gelince ne yapacaksın? Yanında avaneleri de bulunduğu halde ölüm meleği geldiği zaman acaba onu neyle savacaksın? Rızkın kesildiği ve ömrün bittiği an hangi çareye başvuracaksın? Bu heveslerden vazgeç. Dünya hayatı çalışmak üzerine kurulmuştur. Eğer orada çalışırsan karşılığını alırsın Çalışmazsan sana ücret verilmez Dünya hayatı çalışma yeridir Sıkıntılara, afetlere, musibetlere sabretme yeridir Orası tam bir meşakkat hanedir Meşakkat evidir Ahiret ise hanedir. rahat yeridir Mümin dünyada sıkıntı çeker fakat hiç şüphe yok ki o bu sıkıntılar içinde de Sıkıntılardan sonra da huzur bulur Sükun bulur, rahata kavuşur Sana gelince sen hemen rahata talip oluyor Tevbeyi ve günahlardan dönmeyi geriye bırakıyor Gün be gün, ay be ay, yıl be yıl ileri atıyorsun Bu arada ömrün bitiyor, ecelin yaklaşıyor Nasihatları kabul etmediğin, gafletten uyanmadığın ve hakikatleri tasdik etmediğin için Yakında nadim olacaksın Pişmanlık duyacaksın Vah sana Hayat direğin kırıldı Ey aldanmış kişi Hayat duvarın çöküyor İçinde bulunduğun bu dünya evi Hayatı harap olacak Mahvolacak Başka bir eve Başka bir hayata dönüşecek Sen ahiret hayatını ara Ahiret evini ara Ayağını oraya at Oraya atacağın ayak nedir? O ayak salih amellerdir. Güzel amel ve hareketlerdir. Malik bulunduğun şeyleri ahirete gönder. Ta ki oraya varınca hazır bulasın. Ey dünya hayatına mağrur olan kişi. Ey hiçlerle meşgul olan kişi. Ey esas orduyu bırakıp da geri hizmettekilerle meşgul olan ve onlarla savaş yapmaya kalkışan kişi. Yazık sana Ahiret dünya ile bir arada toplanmaz Zira dünya Ahiretin hizmetçisi Olmaya razı olmaz Dünyayı kalbinden çıkar İşte o zaman Kalbine ahiretin nasıl geldiğini Ve kalbini nasıl Doldurduğunu görürsün Bu seviyeye ulaştığın an ise Aziz ve celil olan Allah'ın yakınlığı sana seslenecektir O zaman Kalbinden Ahiret duygusunu at Allah'ı iste İşte bu noktada kalbin saati ve özün safiyeti kemal eder Ey ol, Kalbin arındığı ve menfi duygu temayül ve ihtiraslardan temizlendiği zaman Aziz ve celil olan Allah sana şehadet eder Melekler ve ilim erbabı şahadet eder Bir savunucu kalkar beni savunur senin lehinde şahitlik yapar. Böylece senin kendi kalbinin temizliği için şahitlik yapmana lüzum kalmaz. Bu noktaya geldiğin zaman rüzgar ve kasırgaların aşındıramadığı ve deviremediği, okların delemediği yüce dağlar gibi olursun. Yine bu noktada insanlarla ve diğer varlıklarla bir arada bulunmak ve ihtilat etmek sanat tesir etmez, zarar vermez. Kalbine bir ayıp bir kusur getirmez Özünün safiyetini bozmaz Ey ahal İnsanların teveccühünü kazanmak ve onlar tarafından kabul şayan olmak için amel edenleri kendi hallerine terk ediniz Böyleleri yani Allah'ın rızasından başka bir şey için amel edenler Kaçak birer köledir Aziz ve celil olan Allah'ın düşmanıdır Allah'a ve O'nun nimetlerine karşı gelendir. Hakikatlere karşı perdelenmiştir. Allah'ın gazabına ve lanetine uğramıştır. İnsanlar kişinin kalbindeki güzel hasretleri, hayri ve dini söküp alırlar. Seni de kendi seviyelerine düşürürler. Seviyesizlikte kendilerine ortak ederler. Sana izzet ve celal sahibi Rabbini unuturlar. Bunları senin için, senin lehine olduğu için yapmazlar. Kendileri için yaparlar. Hep kendilerini düşünürler. Aziz ve celil olan Allah ise seni senin için ister. Onlar için değil. Öyleyse sen de seni senin için isteyene talip ol. Onunla iştigal et. Zira hiç şüphe yok ki. Seni senin için isteyenle iştigal etmek, seni kendisi için isteyenle İstigal etmekten evladır Eğer mutlaka bir şey istemek gerekiyorsa hal Allah'tan iste Kullarından isteme Zira şurası muhakkak ki Aziz ve cill olan Allah'ın en çok öfkelendiği kişi Onun kullarından dünyalık isteyen kişidir Muradını Allah'tan iste Ondan yardım talep et O ganidir Her isteğini verecek güçte ve zenginliktedir İnsanlar ise fakirdir. Her isteneni verme gücünden yoksundur. Kendilerine de başkalarına da zarar vermeye veya faydalı olmaya malik değillerdir. Allah'ın sevgisine talip ol. Zira hiç şüphe yok ki o seni diler, seni murad eder. Bidayette sen mürit yani Allah isteyen kişi olursun. Allah'ta murad edilen yani istenen olur. Nihayette ise sen istenen kişi olursun. Allah da isteyen durumunda bulunur. Evlatlar çocukken analarını ararlar. Analarının peşinden giderler. Büyüdükleri zaman ise anaları onları arar. Şanı mübarek ve yüce olan Allah, sıdk ile, ihlas ve samimiyetle senin kendisine yöneldiğini gördüğü zaman o da sana yönelecektir. Senin Kendisine olan sevginin halisliğini görünce O da seni sevecek Kalbini kendisine çevirecek Ve seni kendisine yaklaştıracaktır Fakat bugünkü haline sen nasıl felah bulabilir ve kurtuluşa erebilirsin ki Nefsinin hevayi arzularının Tabiatının ve şeytanının ellerini kalbinin iki gözü üzerine bırakmışsın O elleri kalp gözünün üzerinden kaldır Eşyayı olduğu gibi göreceksin Kendisiyle mücadele edecek Ve Hevai arzularına karşı çıkarak Nefsi uzaklaştır Hevai isteklerinin Tabiatının ve şeytanının Ellerini kaldır at İşte o zaman Allah'ı bulacaksın O elleri Kalp gözünün üzerinden uzaklaştır İşte o zaman Aziz ve celil olan Rabbinle Arandaki perdeler kalkacaktır İşte o zaman Masivaya yani Allah'tan başka şeylere bir de kalp gözüyle bakacaksın. Nefsini görecek, kendinden başkalarını göreceksin. Ayıplarını görecek, bir daha işlememek üzere onlardan kaçacaksın. Başkalarının ayıplarını görecek, onlardan kaçacaksın. İşte bu seviyeye geldiğin an, Şanı mübarek ve yüce olan Allah seni kendisine yakın kılar. Sana gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiçbir beşer hatırına gelmeyen nimetler verir. İhsanlarda bulunur. Kalbinin ve özünün işitme ve görme hastalarını keskinleştirir. Onları sıhhatli görecek ve işitecek hale getirir, donatır. Onlara keramet rahatlarını giydirir. Seni kendisine dost edinir. Sana yardım eder. Seni sultan yapar, hükümdar yapar. Sana muvaffakiyetler verir. Kalbinin muhafızı yapar. Melekleri sana hizmet eder. Peygamberlerinin ve rasullerinin ervanını sana gösterir. Sözün kısası, mahlukattan hiçbir şeyi sana gizli kalmaz. Ey oğul! Bu dereceye talip ol ve oraya ulaşmayı murad et. Bütün himmet ve gayretini bu seviyeye gelmeye harca. Tek emelin dünyalık toplamak olmasın. Zira o seni doyurmaz. Aziz ve celil olan Allah'tan gayrı hiçbir şey seni doyurmaz. Tatmin etmez. Sen onunla iştigal et. Zira hiç şüphe yok ki o seni doyurur tatmin eder Eğer sen bu makama erişirsen ve sen de Allah ile unsiyet hasıl olursa senin için hem dünyevi hem de uhrevi zenginlik meydana gelir Ey kendini isteğini reddeden kafir Sen yalnız seni talep edin ara ona talip ol Yalnız seni seven ise yalnız sana müştak olanla iştigal etti Aziz ve cil olan Allah'ın şu kelamını işitmedin. Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. Maide suresi 54. ayet. Yine sen şu kutsi hadiste ifade edilen hususu işitmedin. Allah buyuruyor. Ben size kavuşmaya müştakım. Şahane yüce olan Allah seni kendine kulluk etmek için yarattı Oyna dalma O seninle sohbeti murad etti Öyleyse ondan başkasıyla iştigar etme Onun sevgisinin yanına bir başkasının sevgisini getirme Eğer ondan başkasına sırf merhamet ve lütuf duygularıyla seversen Bu caizdir nefslerin sevgisi caizdir. Fakat kalplerin ve özün Allah'tan başkasını sevmesi caiz değildir. Vaktiyle Adem Aleyhisselam'ın kalbi cennet sevgisiyle iştigal edip orada ebedi kalma sevdası düşünce Allah hemen onu oradan ayırdı. Yasak meyveyi yemiş olması bahanesiyle cennetten çıkardı. Yine kalbi Hz. Havva'ya meylettiğinden onunla ikisini ayırdı. Ve Adem aleyhisselam Serendip'te, Havva validemizde, Çidde'de olmak üzere her birini uzak diyarlara attı. Aynı şekilde Yakup aleyhisselam kalbini oğlu Yusuf aleyhisselama bağladığı için Allah uzun bir müddet onları birbirinden ayırdı. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi ufak bir meyille Hz. Ayşe'ye ettiği için Bilinen hadiseler vukuha geldi. Buhtanlar edildi, ihtiralar atıldı. Günlerce onu görmeden yaşadı. Sen yalnız ve münhasıran Allah ile istigaret, Onun gayrisiyle asla istigar etme. Ondan başkasıyla ünsiyet etme. İnsanları ve diğer varlıkları kalbinden çıkar. Kalbini yalnız onun için boşalt. Ey muhattal insan. Ey tembel ve miskin insan Ey hakikatleri kabul etme hassası kıt olan insan Eğer söylediklerimi tutar ve onlarla amel edersen Kendi lehinedir Hemen onlarla amel o. Yok eğer onlarla amel etmezsen Allah'ın öfkesi ve rahmetinden mahrumiyet senin üzerindedir Aziz ve celil olan Allah Şöyledir Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, yaptığı kötülük de kendi aleyhinedir. Bakara suresi 286. ayet Yine şan mübarek ve yüce olan Allah buyurur. Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Eğer kötülük ederseniz yine kendinize kötülük etmiş olursunuz. İsra Suresi 7. Ayet Her nefs yarın güzel amellerinin sevabı ile cennette Kötü amellerinin cezası ile de cehennemde karşılaşacaktır Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar Yemek ziyafetlerinizi güzel ahlaklı kişilere veriniz Giyeceklerinizden vereceklerinizi de mümin kişilere veriniz sen güzel ahlaklı ve takva sahibi birisine ikramda bulunduğun ve dünya işlerinde yardım ettiğin zaman onun işleyeceği güzel amellerde kendisine ortak olursun. Bununla beraber onun ecrinden de herhangi bir şey eksilmez. Ona ikramda bulunmakla maksadında kendisine yardım etmiş, yükünü hafifletmiş ve Allah yolundaki adımlarını hızlandırmış oldun. Eğer yemek ikramını münafık, mürahi ve Allah'ın emirlerine karşı gelen birisine yapar ve dünya işlerinde ona yardım edersen bu takdirde de onun kötü amellerine ortak olursun. Bununla beraber onun çekeceği cezadan herhangi bir şey eksilmez. Sen ona ikramda bulunmakla Allah'a isyan babında kendisine yardım etmiş oldun. Dolayısıyla... Şerri sana da sıçrar Ey bilgisiz İlim irfan öğren Zira ilimsiz irfansız ibadette hayır yoktur İlimsiz inançta hayır yoktur Öğren ve amel et İşte o zaman dünya ve ahiret felah bulur kurtulursun Sen de ilim irfan öğrenmeye ve öğrendikleriyle amil olmaya sabır ve tahammül yoksa nasıl felah bulur nasıl kurtulursun ilim irfan öyle bir şeydir ki sen ona bütün varlığını verirsen o sana ancak bir kısmını ver Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun bir defasında ulemadan birine soruldu sahip bulunduğun bu ilme nasıl ve ne ile nail oldun alim cevabın dedi ki kuşların ergenciliği, devenin sabrı, domuzun hırsı ve köpeğin yaltaklanması ile sabah erkenden kendilerinden ilim irfan öğrendiğim alimlerin kapısında olurdum tıpkı kuşların rızık için sabaha erkenden uçmaları gibi onların insana ağır gelebilecek her şeylerine tahammül eder katlanırdım tıpkı Devenin ağır yüklere katlanması gibi İlim irfan öğrenmeye son derece haris edin Tıpkı domuzun yediği şeylere haris olması gibi Kendilerinden ilim irfan öğrendiğim alimlerin karşısında Hiç seviyesizlik endişesi taşımazdım Tıpkı sahibinin evinin kapısında Kendisine yiyecek vermesi için yaltaklanan köpek gibi Ey ilim irfan öğrenmek isteyen kişi. Bu alimin anlattıklarına kulak ver. Eğer gerçekten ilim irfan öğrenmek ve fela ermek istiyorsan sen de aynı şeyleri tatbik et. İlim hayattır, canlılıktır. Cehalet, bilgisizlik ise ölümdür. İlmiyle amil, amellerinde ihlaslı. Öğrettiklerinde Allah hakkı için sabırlı alime ölüm yoktur. Zira hiç şüphe yok ki o, Ölünce Rabbine iltihak edecek, O'na kavuşacak ve hayatı O'nunla beraber devam edecektir. Allah bize ilim-irfan rızkı ver. İlim-irfan öğrenmede ihlas nasip et. Amin.